Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve sallallahu ve sellem Ala rasulillah. Aziz kardeşlerim Allah'a itimadımızı Oturtmaya çalışıyoruz Yeniden Rabbimizle bağlantı kuracağımız Sistemimizi işletmek istiyoruz Allah'a itimadımız Neyse Müslümanlığımız odur Allah'tan göreceğimiz yardım da odur Çoluk çocuğumuzu geçindirmeye çalışırken ki umudumuz da Allah'ın bize yardımıdır. Bu dünyada huzurlu bir hayat, rızkı olan bir hayat yaşamamız da böyle mümkündür. Ümmet olarak, Müslüman toplum olarak da ancak bu mantıkla yaşadığımız zaman Allah'ı yanımızda hissederiz. Allah benimledir diye o zaman şuurlu, güçlü, ayağa yere basan Müslüman olabiliriz. Aksi takdirde propagandalarını yaptığımız değerlerimizi kendimiz çürütürüz. Çürüttüğümüz değerler bizim hayal peşinde koşmamız diye sonuçlanacak bir akıbete bizi götürür. Şimdi kardeşlerim, özellikle ümmeti Muhammed'e ait mevcut görüntü, bütün dünyada Müslümanlık adına sergilenen görüntü Gerçekten ürkütücüdür. Sadece ajanslardan gelen haberlerle, medyadaki görüntülerle ve bizim çevremize ait edindiğimiz intiba ile bakacak olsak herhalde İslam namına bir şey 50 sene sonra olmayacak bu dünyadaki bir görünüyor. 50 sene sonra dijital ortamlarda bir iki eski nesillerin kitabı olan bir Kur'an diye bir şey varmış zannedesi gelir insanın, yüzeysel bakacak olsak, matematik değerlerle hesaplayacak olsak, ya da işte iki o ok, şu, üç, bu diye toplama sistemle eğer İslam'ı anlamaya çalışacaksak. Hayır. İslam'ı ve Müslüman'ı, Allah'ın iradesine göre değerlendireceksek, yaklaşık, 200 seneden beri şöyle veya böyle Napolyon'un Mısır'a geldiği zamandan beri ümmeti Muhammed'in üzerinde yok edilme, doğranma, eritilme projeleri uygulanıyor. Bu kadar dünyanın en yüksek tepesine hücum yapılsaydı herhalde ovaya dönüşmüştü şimdi Everest Tepesi. Bu kadar saldırı bu ümmete yapılıyor. Maneviyatına, maddiyatına, toprağının altındaki madenlere, her şeye saldırı yapılıyor ve her gün bunun dozajı artırılıyor. Sürekli saldırılıyor. Bu geldiğimiz noktada sanki Allah'ın dini rafa kaldırıldı ya da kafirleri rahatsız etmeyecek bir görüntüye büründürüldü. Ondan sonra da ümmeti Muhammed, artık kendi böyle din dedikleri bir şeyle oyalanıp duruyorlar gibi bir görüntü oldu yani batıl geldi hak gitti gibi oldu neye göre? yüzeysel düşünceye göre Allah'ın mülkünde Allah'ın dinini düşünme mantığına göre değil Amerika'nın ve Birleşmiş Milletlerin hegomanyası altında İslam'ı düşünmek başka şey Allah'ın mülkünde Allah'ın dini İslam'ı düşünmek başka şeydir. Biz diyoruz ki, dememiz gerekiyor ki, mülk Allah'ın, din Allah'ın ise karar da Allah'ındır. Peki neden yüz senedir kıvranıp duruyoruz? Bunu daha önce peygamberine de yaptı Allah aleyhissalatü vesselam. Hicrete zorladı peygamberini. Henüz doğruduruz. Hicret yapmadı ki Müslümanlar kaç asırdır? Hicrette de zorladı. Bir noktada Allah kulunu dener. Peygamberlerine bile Allahü Teala imtihanlar getirdi. Biraz sonra inşallah ayetler göreceğiz arkadaşlar. Ancak bugün kardeşlerim olarak sizleri ve kendi nefsimi İman ettiğimiz Kur'an'ın herhangi bir ayetini okurken, öğrenirken, düşünürken, Allah'ın zatını düşünür gibi düşünmeye davet edeceğim. Kur'an'ımız, Allah'ın sözü ise eğer, her ne kadar biz bunu kağıttan okusak da, bir hafızın dilinden de dinlesek, Allah'tır karşımızdaki. Benim Kur'an'ın bir ayetine verdiğim değer, Allah'a verdiğim değerdir. Kur'an'ın bir ayetinin gerçekliliği, veya değilliği hakkındaki düşüncelerim, Allah hakkındaki düşüncelerimdir. O zaman kardeşlerim, herhangi bir ayeti düşünürken, ayet önümüze konduğu zaman, Allah dinliyor gibi, Allah'ın zatı cemaline bakıyor gibi, ayete bakmak zorundayız. Şimdi, Sebe'h suresinin, 49. ayetini okuyacağız kardeşlerim. 100 senedir ümmeti Muhammed'e, İslam gitti, gitti, Hilafet çöktü. Şeriat gitti gelmez. Müslümanlar da artık kravat takıyor. Müslümanlar da artık demokratik çalışmalara razı oldular. Müslümanlar artık kadınlarını öcü yapmak istemiyor. Müslümanların kadınları da çalışıyor artık. Diye yüz senedir beynimizi kemirdiler. Osmanlı'yı simge yaparak kovduk vatanından, greç medeniyetine sürdük halifeyi, deyiverdiler. Tamam doğru söylüyorsunuz demesek bile, bu adamlar yalan söylemiyor herhalde, dedirttiler bazı insanlara. Dolaylı tasdik ettirdiler. Kadınımızla, çocuğumuzla, erkeğimizle, ihtiyarımızla, kendi renklerinden bir nesil çıkarmaya çalıştılar. Özünde ise Allah'ın şeriatını, dinini tart ettiklerini, uzaklaştırdıklarını kabul ettirmek istiyorlar bize. Biz ise geleceğin kesinlikle İslam'a ait olacağını, Allah için onun sözlüğünde zor diye bir kelime olmadığını iman ediyoruz. Zor kelimesi insanın sözlüğünde vardır. Allah'ın sözlüğünde yoktur. Allah sadece diler ve dilediği olur. İnsan diler, hiçbir şey yapamayabilir. Allah'ı insanca değil, Allah'ın zat-ı cemaline layık bir şekilde düşünmek gerekir. Evet, mevcut durum, bu iddiaların, bu sözlerin, bir tür olumsuzluğunu gösteriyor. Ama, biz iman ediyoruz ki, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlardan biri, batılı kökünden kazımamaktır. Batılı kökünden kazıyacak olsaydı Allah iblisi hiç göndermezdi. Hak hep kalırdı. Yer yer iblisi güçlenmiş, azmış hale getiren Allah'tır. Bu sebeple biz tefekkürümüzü Allahu Teala'nın makamına layık olan standartlarda yaparız. Şimdi Sebe suresinin 49. ayetini kardeşlerim kısa bir ayeticiliğiyle okuyacağız. Ondan sonra da 100 senedir damardan, beyinden, tırnaktan, saç kıllarından bize aşı olarak verilmeye çalışılan zaman demokrasi zamanıdır. Batı kültürünü kabullenme zamanıdır. Sarık olmaz kravat tak zamanıdır sözlerinin şeriatça Kur'anca cevabını göreceğiz Es-Sabe suresinin 49. ayetinde eğer bugün biz evlerimize döndüğümüzde bütün masamızdaki dosyaları beyinlerimizi işgal etmiş fare yuvası gibi alabora etmiş düşünceleri fırlatıp atabilirsek ve bundan sonra es suresinin 49. ayeti var Fikirlerimiz budur. Emperyalizm mantığıyla bizi sömürdünüz. iman ettiğimiz şeriatın güçsüzlüğüne inandırdınız bizi. Kadınımızı erkeğe düşman ettiniz. Erkeği kadın cellatı yaptınız. Sonra da sizin oluşturduğunuz bu bataklıkta kabahati Allah'ın şeriatına yüklediniz. Ne ayıp varsa Allah'ın şeriatında oldu ne kadar güzellik varsa hep sizin açan çiçek gibi gösterdiniz bize dememizi sağlayacak ayeti okuyorum kardeşlerim es sebe suresinin 49. ayeti zihinlerimizdeki büyük inkılabatın biiznillah başlangıcı bu ayetle olacak birbirimize selam verir gibi bu ayetle başlayalım artık nasıl hacılar esselamu aleyküm gibi lebbey lebbeyk diye birbirlerine işaret ederler hacı hacı ile karşılaşınca lebbeyk hacı lebbeyk derler bu zihinlerimizi tarihte kalmış hasretlerimizden öteye gitmeyen şeriatımıza dönüştüren bu baskılara es suresinin 49. ayeti nihayet veriyor Allah'ın izniyle ve böylece İman ettiğimiz Rabbimize itimadımız da başlamış oluyor. Eğer, Kur'an'ı Allah'ın sözü olarak görüyorsak, eğer Kur'an'da tek bir kelime, tek bir harf, insan müdahalesi görmemiş, levh-i mahfuzdaki kayıtlardır diye inanıyorsak tabi, Kur'an'a imanda sorun varsa, bu sözlerin de bir anlamı yok. Maazallah. La kaderullah. Bu bir afet o zaman. Ya da ben zannediyorum ki diye Allah'ın ayetlerine cevap verecek çizgiye gelmediysek. Öyle bir çizgiye gelen için de zaten e, ne 49 ne de 50. ayetinde faydası yok o zaman. Sebep değil Bakara suresinin 49. ayetinde faydası yok o insana. Şimdi kardeşlerim ben sesli söyleyeyim, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Ey Rabbim, şu mel'un mendebur şeytandan zihinlerimizi kurtar da şu ayeti dinleyelim, anlayalım diye ben istiaze yapayım, siz de kulaklarınız adına istiaze yapın. Benim dilim, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ desin, siz de kulağımı koru şeytandan da şu ayet banım zihnime girsin diye istiaze yapalım. Ayeti dinleyelim arkadaşlar. Bakalım, Birleşmiş Milletler, UNESCO, filanca birim, filanca yapılanmalar, filan localar, kocalar, filan kasalar, Allah dilediğinden sonra, 10 dakika geciktirilebilir mi? Şeytanın, bütün mücadelelerine rağmen, dünyanın şeriatın önünde, secde etmesini bir dakika geciktirebilirler mi bakalım? Eğer, Rabbimin ayeti benim için son sözse tabi bunlar. Elhamdülillah öyle iman ediyoruz. İnşallah birbirlerimizin şahitleriyiz bu konuda. Tartışamayız Kur'an'ımızı. Tek bir kelimesi geçen gündü. Bugün öyle değil demeyiz biiznillahü teala. Yani şahidiz birbirimize. Diri olarak da şahidiz. Ölünce de, Musallalarımıza gittiğimiz zaman birbirimiz namına inşallah şahitliğimiz bu olsun. Kamilen Kur'an'a inanırdı. Ağır ağır günahları vardı ama Kur'an'a imanında arıza yoktu. Bu şahitlik çok büyük bir şahitlik. İnşallah günahımız da olmaz diye şahitlik ederiz ama bari imanımız hiç el değmemiş bir iman olsun. Kardeşlerim, Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. al-Rahman al-Rahim. Kul jaa al-hak, ama yübdü al-baṭıl, ama yügid. Kul jaa al-hak, ama yübdü al-baṭıl, ama yügid. Ceddak Allah takatim olsa da, buradan, okyanusun sonuna kadar, bütün balıkların duyacağı kadar, sadakallahu'l-azim diyebilseydim. Ne doğru söylüyor Allah. Kul cael hak ve ma yübdi'ül batilu, ve ma sadakallahu'l-azim, de ki ey peygamber, artık hak, geldi batıl yeni bir sistem getiremez eskiyi de canlandıramaz bir daha benim Resulullah'ım sallallahu aleyhi ve sellem faizi ayaklarımın altına aldım dedi hakkın gelmesi budur işte her sokağın başında yirmi tane banka faiz verse de alsa da insanlara, o bir süreliğine kudurmuşluğudur batılın. Batıl, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ayağının altına aldığı faizi bir daha canlandıramaz. Bu iş bitti. Bitti. E peki batıl, Moğollarıyla Haçlılarıyla Napolyonuyla geldi elbette ara sıra onlara peynir vermese Allah çekilirler piyasadan bazen peynirden biraz feda edilir çünkü hakkın karşısında batıl bulunacak ki Kabe'nin varlığının değeri olsun namazın değeri Namazsızlıkta anlaşılıyor. Mümin neye göre prim yapacak? Kafire göre. Beyaz niye beyazdır? Siyahtan dolayı. Siyahın olmadığı bir dünyada beyaz diye bir renk isimlendiremezsin ki. Neyin tersidir bu beyaz? Niye insanlara yaşıyor deniyor? Ölü olmadığı için. Niye ölü deniyor? Yaşamadığı için. Batılla hak birbirinin varlık nedenidir. Bu sebeple Allah batılı kökünden kazımaz dedik. Ama insanların önüne taş koyup buna tapının, kız çocuklarınızı diri diri gömün, Allah'ın yerine kızlara iman edin, kız çocukları da ilahtır deme dönemi bitti küfrün. Neden? Allah'a iman eden, onun şeriatını kabul eden, çekirdek bir nesil kıyamete kadar var artık. Bitti. Çekirdek bir nesil var. O nesil de, Muhammedun Resulullah diyen nesildir. Var olduğu sürece de, batıl benim diyemez artık. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşlerim? Şu anda biz, Gece şartlarında ampullerin altındayız. Çünkü yerkürede bulunduğumuz yer karanlıktır. Ama bizden 10 saat ileride olanlar öğlen vaktini yaşıyorlar, güneş gözlüğü kullanıyorlar. Bizden 10 saat geride olanlar da yeni uykudan kalktılar, Abdest almaya gidiyorlar. Dolayısıyla dünyada uyuyan bölgeler var. Yeni uyuna, uyanan bölgeler var. Güneş gözlüğüyle dolaşacak kadar güneşin altında olanlar var. küre yuvarlak çünkü. Allah'ın bu ümmete takdir buyurduğu kaderinde Ömer bin Hattab'ın Sari'ye Sari'ye dağdan geliyorlar diye Kutalar ötesini göreceği kapasite sesini duyuracağı kapasiteli günleri vardı. Önündeki bataklığı görmeyecek kadar geceye karanlığa düşmüş nesiller var. Bu gecenin işi bitirdiği anlamına gelmiyor. Gündüzün yokluğu anlamına gelmiyor. Dönemin gece dönemi olduğu anlamına geliyor. Artık gece hayat benden ibarettir. Her şey karanlık olacak diyemez. Kul hakku. وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُوا وَمَا يُعِيدُ Batıl ne yeni bir sistem kurabilir artık, çünkü şeriat diyen nesil yeryüzünde kıyamete kadar var olacaktır. Ne de وَمَا يُعِيدُ ya yeni bir şey oluşturamıyoruz, bari eski mekanizmaları getirelim diyebilir. Komik duruma düştü batıl çünkü. 50 senedir Birleşmiş Milletler küfrü yerleştiriyor, ona öyle denmez. Allah 50 senedir ipini saldı bu kafirlerin denir. Mü'min imanı budur. Es-Sebe' suresinin 49. ayetinde Allah böyle buyurduğu için. قُلْ جَاَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلِ Bilhassa genç kardeşlerime, internette, veya medyada filan yerde müminlere şöyle bir zulüm yapılmış. Endonezya'da filan yerde de kadınlara peçe yasaklanmış. Veya hatta işte Almanya'da bütün insan hakları safsatasına rağmen sakallar kestirilecekmiş dendiğinde وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلِ وَمَا يُعِيدُ Dediğin zaman sen Kur'an gencisin derim. Ve ma geçti o günler geçti niye geçti? Cael hak hak geldi Allah şeriat gönderdi çünkü insanlığın o bedevilik dönemi bitti ümmeti Muhammed düzeyinde medeniyet dönemi geldi bu boğuşmaların gece seanslarının varlığı bir engel değil gece Allah'ın izniyle gündüz yorgunluğunu gidermek için dinlenme vaktidir bu ümmette. Dinleniyoruz. Güneş doğduğunda, Allah'ın dini için yeryüzüne yayıldığımızda, iki asırdır uyuduğumuzun getirdiği dinçlikle kalkacağız inşallah. İnşallah. Ümmeti Muhammediz, Kur'an ümmetiyiz, böyle düşün. Şimdi bir soruya cevap vereceğim. Tabi olarak sorulacak bir sorudur bu. Madem böyle, e niye hocalar da dahil, hacılar dahil, iyi Müslümanlar dahil, insanlar böyle anlamıyorlar peki? Hatta bu kardeşinize, bazı yerlerde diyorlar ki, ya sen bizim köyde üç ay dursan var ya, evliya olur bu köy diyorlar. Bizim üniversiteye bir gelsen sen var ya, bir konferans versen, o sabah herkes sabah namazına kalkar. Diyor. Değil kardeşim, öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Rabbimin planı o değildir. Rabbimin, Rabbim sürü sürü istemiyor müminleri. Ümmeti Muhammed'i çekirdek olarak görmek istiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın, Cihadı, şeriatı, ibadet anlayışı çekirdek olarak kalsın istiyor Allah. 7 milyar toptan iman etsinler değil. Mehdi aleyhisselam temizliğini yapacak. Ne kadarı kaldıysa iman edecekler. Herkes iman edecek sorun ama o böyle basamak basamak gidilen yolda olmayacak. Şimdi kardeşlerim, En'am suresinin, El-En'am suresinin 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. ayetlerini beraber dinleyelim. Dünyanın nasıl döndüğünü göreceğiz. Yani senelerden beri bu niye böyle oluyor? Bunu göreceğiz. Bir, iki Rabbimizin planlarını göreceğiz ve. Asıl uğraşmamız gereken şeyleri göreceğiz. İçimiz serinlenecek. Neden Allah, "O ma yubdi'ul batılu ve, yubdi ve yu buyurdu. Batıl geri gelemez artık. Gelir Bağdat'ı yakar yıkar. Kahire'yi yerle bir eder. Şehirlerimizi yıkar. İmanımızı bir daha yıkamaz bizim. O bitti. O bitti. O meyyubdûl batıl, batılın yapabileceği bir şey kalmamıştır. Şeytan bütün oyunlarını oynamış, komik duruma düşmüştür sonunda. Ona ayak uyduranlar olacak mı? Olacak elbette. El-En'am suresinin bu muhteşem yedi ayetinde, zihinlerimize Rabbimiz arşın kapılarını açıyor. İman ediyor muyuz biz Kur'an'ın aslı levh-i mahfuzdadır? Ediyoruz elbette. İşte levh-i mahfuz açıldı. Bakın ne oluyor? Hani bu adamlar hilafet diyarındalar, bu kadar olaylar gördüler, zulümler, yahu insanlar hala, evet hala, düzelmeyecek de bu. Para verirsen, zam yapacağım dersen, Herkese beşer daire vereceğim dersen, oylarını alırsın. Yüreklerinden küfrü zor sökersin. sökemez. Peki, bunda biz beşer olarak, öyle mi değil mi konuşmayalım, Rabbimizi dinleyelim. El-En'am suresinden. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Dillerimiz ve kulaklarımız için. Dillerimizi ve kulaklarımızı Rabbim mel'un şeytandan uzak tutsun. Şu ayetleri dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau annana biz biz kim biz Allah yani celle celaluhu. Nezzala ileyhimul melaikate. Bu insanların hepsine melekleri gönderseydik peygamberlere değil de her insana melekleri gönderseydik. Cebrail aleyhisselam özel hizmet yapsaydı herkese. Herkese tek tek gelseydi. Ve kellehumul Dedeleri mezardan çıkıp iman edina çok tehlikeli bir şey var ahirette deseydi. Ölüleri konuştursaydık. Allah buyuruyor. 111. ayet El-Enam suresinin. Ölüleri konuştursaydık. Ve hasarna aleyhim kulle şeyin kublan. Taşlar Böcekler Herkes önüne çıkıp da Yahu etme iman et Durum çok kötü Cehennemde benim gibi taşı yakacaklar diye Taşlar konuşsaydı Koyunlar meylemeyip Konferans verseydi İman etsin insanlar diye Mâ li Kimse iman etmeyecekti Zeya Allah buyuruyor Muhammed Aleyhisselam konuştu da iman etmediler zannediyoruz Böyle bir sanaryoyu bile Teala u Teala iman edecekleri yoktu onların. Buyuruyor. İlla en yaşa Allah. Allah kime dilediyse iman etmek onlar sadece iman edecekti. Zaten Ebu Bekir'e dilemişti. Ebu Bekir de iman etti işte. Radıyallahu Ve وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ İnsanların çoğu cahillikten yanadır. Cahili hayatından yana bir hoca efendi, herkesin iman ettiği artık bir iki kişinin kaldığı bir ortam oluşturduğunu zannedemez. Peygamber aleyhisselama hitabı Allah'ın. Yok böyle bir şey. Yoğun kitle, iman kitlesi değildir. Devam et. Bu birinci nokta. Bunu anladık inşallah. وَكَذَلِكَ Biz işte, Caalna li kulli nabiyyin aduwan Her peygambere düşman oluşturduk. Firavun Musa Aleyhisselam'ın karşısına işte aynı topraklarda karşılaştıkları için çıkmadı. Musa'nın karşısına Allah Firavun'u koydu. Filanca peygambere filancayı Ebu Cehil proje ürünüdür. Allah'ın projesinin ürünüdür. Ebu Leheb cehennem kütüğü oldu. Allah onu peygamberinin karşısına diktiği için. Okezelca cealna li kulli nebiyin aduvan. Bu nasıl biri? Şeyatînel insi vel İnsanların ve cinlerin şeytanlarını diktik peygamberlerin karşısına. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Demek ki şeytan insandan da oluyormuş. Mediyacıdır, ediyacıdır sihirbazdır. Cinlerin şeytanı iblis dediğimiz. Gizli odaklar, şer odakları, odakları diye isimlendiriyoruz. Şeytan aslı. Anası var, babası var ama şeytan şeytanın insi ve Bunlar ne yapıyorlar? Şeytan cinlerden oldu mu kolay? E bir de insanlardan adı belki de Ahmet olan, Ali olan insanlar var şeytan. Yuhî ba'dühüm ilâ ba'dın zuhrufül kavli urûra. Yakışıklı yakışıklı Sözlerle birbirini destekler bunlar. Peygamberlerin karşısına dikilmişler, şeytanlardan destek alıyorlar. Bazen de, bakın buna çok dikkat edin, şeytan da, medyadan destek alıyor demek ki. Veya şer odağa, neyse artık. Yuhi ba'duhum ila ba'dın, birbirlerine söz taşıyorlar zuhrufel kavul uydurma yalanlar demek ki Rabbimiz bir düzen kurmuş bu düzende ölüler dirilip konuşsa imanın nasibi olmayan iman etmeyecek hazır olalım biz buna istiyor Allah ve her peygamberin karşısında ve ümmetinin karşısına muhakkak düşman dikecek Allah bu iblisin adamlarından da olur cinlerden, insanlardan da oluşmuş şeytanlar vardır. Bunlar birbirini destekleyip bir platform oluştururlar, o platformdan peygamber ve ümmetiyle savaşırlar. وَلَوْ شَاءَ ma مَا فَعَلُوهُ Allah sana böyle eziyet ettirir miydi? Peki niye ettiriyor? فَذَرْهُمْ <gülüyor> وَمَا Bırak onlar o işlerini yürütsünler. Bırak o yalanlarına devam etsinler. Niye peygamberin aleyhinde, daha sonra da peygamber aleyhisselamın şeriatının aleyhinde, bunca propagandaya, dedikoduya, niye izin veriyorsun ya Rabbi? bu kafirler ezanı susturuyor, ezandan daha çok ses çıkarıyorlar, وَلِتَسْعَى اِلَيْهِ اَفْئِدَتُ la لَا bil بِالْاٰهِرَةِ Ahirete iman etmeyenler, kalplerinde hoş bir seda bulsunlar o yalanları, o tarafa kaysınlar diye. Adam doğru söylüyor canım, deyip cehenneme kossunlar diye. Öliyar dol, şeytanların insan ve cinlerden oluşan şeytanların sistemini beğensinler diye. Öliyak terfu mahum mukterfun. Yapacakları rezillikleri hep yapsınlar diye. Kardeşler. Bu ayette bir duralım, devam edeceğiz. Siyonizm mi yapıyormuş bu pislikleri? Hayır. Şeyatın'ül ins onlar. Ama onlara bu fırsatı Allah veriyor. Kalbinde iman olmayanlar yuvarlansın, müminler bilensin diye. Ayet. Ayet. وَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ Güç olarak Allah'tan başkasına mı razı olacağım deyiversen ey peygamber. وَوَوَلَّذِي هَنْزَلَى اِلَيْكُمُ الْكِتَابِ مُفَسَّلَنْ Apaçık Kur'an indi bize. Apaçık Kur'an indikten sonra Allah'tan başkasının kapısına gidene Allah böyle bir tuzak kurmasında ne olsun? وَالَّذِينَ آَتِينَا اَمُوا Eskiden kitap gönderilenler Yahudiler ve Hristiyanlar <gülüyor> onun Allah'ın kitabı olduğunu biliyorlar. Şimdi bazı Müslümanlar bu ayetlere rağmen soru soruyorlar. Hocam Almanya'da doğmuş İncil'den başka bir şey bilmeyen birisi İslam'ı bilmezse o adam nasıl azap görecek kıyamet günü? Ne merhamet maşallah be ne merhamet be. Allah'ta ne diyor? Vajahadu biha, vesteikanetha amfusum. Onların yüreğinde Kur'an'ın hak olduğu var. Zalimliklerinden ve düşmanlıklarından Kur'an'a yanaşmıyorlar. Ayet. Fala tekum min al mumterin. Bu çok enteresan bir ikazdır hani o kafirler biliyor sen merak etme Yahudiler Hristiyanlar biliyorlar فَلَا تَكُمْ mumterin, Sakın şüphe etmeyesin ey peygamber ne olacak bu adamlar diye çünkü ta yaratılırken kalplerine Allah bu fıtratı koydu keyifleri bozulmasın diye şeriatı zevklerine düşman gördükleri için Allah'ın Kur'an'ına yanaşmıyorlar temmet كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Doğru ve tam adil olarak Allah'ın sözü bitmiştir. La mubaddile kelimati ve hu's semiul alim Allah'ın sözleri ebediyen değişmeyecektir bir daha. Neydi sözü yukarıda Allah'ın? Size ölüleri diriltsek, melekler kapınıza gelse siz iman etmeyeceksiniz. Sizin derdiniz hırsızın kolunu kesiyor Kur'an diye değil aslında. Çalmak istediğiniz için Kur'an'ı beğenmiyorsunuz. Allah dört defa evlenmeye izin verdiği için değil sizin kadınlara merhametiniz. Nikah beğenmediğiniz için. Allah adına kıyılmış nikaha soğuk baktığınız için siz böyle düşünüyorsunuz. Nesilleri bunun için Kur'an'ın aleyhine kışkırtıyorsunuz. o in tut مَنْ فِي الْاَرْضِ يُظِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ çoğunluğun tarafına bakayım desen sapıtırsın seni saptırırlar. İy tebiune illa zanna. Ve inhum illa yahrusun. Onlar zanlarına, zevklerine uyarlar. Başka bir şeye uymazlar. Yalandan başka bir şey de konuşmazlar. İna rabbeke huwa a'lemu men yedillu an sabilih. Ve huwa bil muhtedin. Senin Rabbin hakikati hakikattan sapanları biliyor. Hidayete ermiş kullarını da biliyor. El-En'am suresinin 111-117. ayetleri arkadaşlar, gözümüze, levh-i mahfuzdan parçalar getiriyor. Bu ayetleri, tefekkür ettiğimizde, beş gerçekle karşılaşıyoruz. Birincisi, insanların Allah'ın kitabını anlamamaları, duymadılar da işte İslam ülkeleri geri kalmış da onlar kalkılmış da bırak bunları. Ondan değil bu. Onlar İsa aleyhisselam mezardan, gökten, onların inancına göre neredeyse gelse ben geldim inanın dese inanmayacaklar gene. İki, Allah her peygamberin ve o peygamberin izini sürenlerin karşısına insanlardan ve cinlerden oluşmuş bir düşman bloku dikecek. Şöyle düşünülürse yanlış kardeşler. Biz Müslümanlar olarak İslam devleti kuracağız inşallah. Sınırlarımızı da duvarla çevireceğiz. Böylece huzurla ibadet edeceğiz. Yok, böyle bir şey yok. İçeriden, dışarıdan, gökten, yerden düşmanın hep var olacak. O kede erike cealne likulli nebiyyin aduven her peygamberin karşısına ki bunun gibi kaç tane daha ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu şeytanlarla yaşamayı cihat mantıklı olarak bildiğimiz zaman mümin zevkiyle imanımızla Rabbimize itimat ederiz. Üç İnsanlar ve şeytanlar Allah'ın şeriatına düşmanlıkta koalisyon halindedirler. Kabahat sadece şeytanın değil demek Özellikle insanların arasında dolaşan din aleyhindeki dedikodular, iftiralar, kınamalar şeytan propagandalı insan ağızlıdır bundan dolayı. Bazen düşünürüz. Yok bu nereden aklına geldi bu adamın? Ya bu nereden bilecek? 30 yaşında bir delikanlı bu. Bu 10 bin senedir insanların içinde duran şeytanın propagandası. Bu nereden duydu? Yuhi ba'du mila ba'd. Birbirlerine taşıma yaparlar Allah buyuruyor. Bu da üçüncü genç. Dört. Allah son sözü söylemiştir. Temmet kelimetu rabbik. Son sözü söyledi Allah. Nedir o? Bu... 111 ile 117. ayet arasındaki hakikatler. Allah, Sıdkkan ve konuşur. Dost doğrudur dediği, Yüzde yüzde haktır dediği Allah'a. 5. Çoğunluk diye bir sevdamız yoktur bizim. Çekirdek diye bir sevdamız vardır. Çoğunluk olalım diye değil, İman davasının, çekirdeği olarak kalalım diye düşünürüz şimdi kardeşlerim dersimizi toparlayalım bu toparlamayı madde madde yapalım anlaşılması kolay olsun hangi dersi toparlıyoruz kime güveniyoruz diye sorduk sigorta şirketine mi emniyet kemerine mi paramıza mı, Çolukları, çocuklarımıza mı, anamıza babamıza mı, devletimize mi, ordumuza, polisimize mi, veya derneğimize, vakfımıza mı, mı mı mı mı, Rabbimize mi? Sigortalıyım der gibi, hatta ondan çok daha kavi bir şekilde, Rabbim Allah'tır. Biz Muhammed ümmetiyiz. Muhammed'in Allah'ı bizim de Allah'ımızdır. Deme zevkine, şuuruna ulaşmak istiyoruz. Bu ancak içi doldurulmuş bir iman, o imanın olduğu bir altyapıya sahip birisi tarafından söylenebilir dedik. Melekleri imandan, Esma Hüsna'ya imana kadar, belli sırların anlaşılması idrak edilmesiyle nesillerin bu şuurla yetiştirilmesiyle mümkündür dedik böyle bir ayetler okuduk özellikle es suresinin 49. ayeti artık surları yıktı levh-i mahfuzdan mesajlar almaya başladı zihnimiz elhamdülillah diye düşündük El-En'am suresindeki ayetlere baktık Şimdi bir toparlama yapalım. Bu toparlama ile kendimizi Rabbimizin bizi kolladığına koruduğuna Semih basir latif habir el elkafi, el kafi Rabbimiz var bizim kahhardır azizdir Rabbim deme hazzına erişmek istiyoruz. Adım adım bu seviyeyi oluşturalım. Zihin eğitimimizde tabi. Elhamdülillah bir kısmımız hafızız. Elhamdülillah namaz ehliyiz. Elhamdülillah imanımıza materyal olarak herhangi bir sorun yok. Elhamdülillah. Ama pratik yapmakta sorun yaşıyoruz. Eğelliyeti dershaneden alıp hiç araca binmemiş bir adam gibiyiz biz. Hala direksiyondan korkuyoruz. Hala vites kutusunu 3 diye 4 diye karıştırır mıyım diye merak ediyoruz. Korkuyoruz hayır adım adım geliyoruz bakacağız ki Rabbimiz aslında bizimle beraber korkacak bir şey yok Ahmet Ayşe olarak da korkacak bir şey yok birey bazında ümmet olarak zaten korkacak hiçbir şey yok bir Allah boş gereksiz plansız bir şey yaratmaz kanun mu bu billahi öyle büyük bir kanun ki, yok daha ötesi. Allah, abes bir iş yapmaz. Ne yaptıysa, yerli yerindedir. En düzenli, ahenkli, yerinde yarattığı şeylerden biri, iblistir. İblis, aleyhi lehneyi yaratmasındaki sırlarla, Babamız Adem Aleyhisselam'ı yaratmasındaki sırlar arasında yaratan o olduğuna göre, büyüklük küçüklük farkı olabilir mi? Adem Aleyhisselam'ı yaratırken mükemmel yarattı. İblis kanununu koyarken nasıl yaptı? Selahuddin. Kudüs'ü fethederken mükemmeldi Allah'ın nusratıydı. Haçlılar oraya gelirken o da Allah'a aitti. Boş iş yok Allah'ta. Daha iyisi olabilecek bir iş yapmaz Allah. Bir, kanun mu? Buna iman ettik. İki, Allah'la beraberiz. eynemâ küntüm, neredeseniz Allah sizinledir, Murakabesiyle, melekleriyle, meşiyetiyle Allah bizimledir, nereye gidersek, Allah'tan ayrı gayrı düşmüş olabiliriz, böyle bir söz çıkar mı müminin ağzından, çıkar da mümin olur mu, yoksa biz, haman gibi, Şöyle yüksek yüksek kuleler yapalım da oraya çıkar. O kadarız Allah'a mı diyeceğiz? Maazallah. Allah'ta boş iş yok, hikmetsiz iş yok. Hep Allah'la beraberiz. 2 3 Allah da Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sadece hak konuşur doğruyu konuşur Allah ve Resulün de aleyhissalatü vesselam ihtimal olmaz seçenekli konuşmazlar onlar Kur'an'a bakan gözümüz budur Allah'tan iman olarak bağımız budur dört ilk gününden İndiği ilk günden, son insana kadar Allah'ın şeriatı haktır, yeterlidir, rakipsizdir. Allah'ın şeriatı elimizde, gücümüzdür. Güneş gibidir, enerjisi kendisindendir, şarj olur bir sistem değildir Allah'ın şeriatı. İhtilalden ihtilale reform edilecek bir sistemin adı değildir şeriat. Enerjisi kendisinden, bağı Allah ile olan sistemin adı şeriattır. Dördüncü olarak da buna iman ediyoruz. Hala ne yapıyoruz? Allah'a itimat, mantalitemizi oturmaya çalış, oturtmaya çalışıyoruz zihinlerimizde. 5 Dünya geçici, cennet ebedidir bunu ters düşünen cenneti kaybeder. Çünkü emniyet kemeriyle 10 bin metreden düşen uçaktan kurtulacağını zannedenin, kurtulma payı sıfır değilse de komik bir rakamdır. Aynı şekilde Allah'ın şeriatı dışında bir şeye bel bağlayanın da cennet bulma ihtimali budur. Dünya geçici, cennet ebedidir. Sonsuz gibi yatırımlar cennet için yapılır, dünya için yapılmaz. Bunun anlamı bu. Beşinci maddemiz bu. Altıncı madde, dünya sınanma, Cennet karşılık bulma yeridir. Sınanmayanın bir karşılık bekleme hakkı yoktur. Sınanmadan, cennete girme hakkı olmayacak demektir. Yedi, Allah, bizim gözümüz ölüm dahil ne görürse görsün, hiçbir emrinde, işinde zulmetmez. Hikmetle iş yapar Allah. Bu da yedinci kanun. Buna da inanmak zorundayız. Sekiz, dünya, fitne diyarıdır. Mümin de, fitnenin her çeşidiyle cihad eden insandır. Fitnesiz bir dünya, Bekleyemeyiz. Fitnelere karşı pes etmiş Müslüman da bekleyemeyiz. Bu fitneler toprağımızın işgalinden, karşı cinsçe birisinin gönlümüzü işgaline kadar, paraya esir olmaktan, İngiliz askerine esir olmaya kadar, bin bir çeşidiyle bu dünyada vardı, var olacaktır, kıyamete kadar değişmeyecektir. Bu da 8. kanun. Dokuzuncusu, asla yalnız değiliz. Meleklerle beraber yaşıyoruz. İyilik de yapsak, kötülük de yapsak, ne edersek edelim, meleklerle beraberiz. Dokuz. On, kıyametin, vakti yaklaştıkça, fitnenin harareti artacaktır. Bir önceki maddede demiştik ki, dünya fitne yeridir, mümin de fitne ile cihad eden insanın adıdır. Şimdi, onuncu maddede diyoruz ki, madem dünya fitne yeridir, kıyamete yaklaştıkça da fitnelerin ağırlığı artacaktır, kıyamet yaklaştıkça da müminlerin cihadı zorlaşacak, cihad gücü müminde daha çok olacaktır. Cihadın onlarca çeşidiyle. Müminler cihad yerine başka şeyleri ders malzemesi olarak kullandıkça, mağlup olacaklardır. Artık cihada gerek yok, işte şöyle ilkeler, böyle ilkeler var, diyen her söz, koparılmış bir parmağımız gibidir. Kılıç kapzası tutan, parmaklarımızı koparmak istiyorlardır onlar. Kıyamet yaklaştıkça, huzurlu dönem artmayacak, fitne artacak, fitne çoğaldıkça da, Teheccüdünden, zikrinden, Kur'an tilavetinden, mal infakından, silah kullanmasından, her şeyinde cihadın bütün tonlarıyla, nefis cihadı ile, nifakla, cihatla, şeytanla, cihatla, Allah ile cihatla, bütün çeşitleriyle müminin cihat gücü de artmalıdır. Eğitim bu şekilde yapılmalıdır. Kıyamet yaklaştıkça. 11 ve son maddemiz bu konuda. Bütün bu süreçte bu şöyledir. Dünya budur, mümin budur anlattığımız bütün bu süreçte. Bütün bu meşakkatlerde müminin yüreği kavrulur. Yanar, kavrulur mümin. Evinde kavrulur, sokağında kavrulur, iş yerinde kavrulur. Siyasette ezilir. Coğrafyasında kovulur mümin. Bütün bu kavrulmalar, yanıp tutuşmalar, likaullah, Allah ile buluşmakla, karın inip her yeri serinleştirdiği gibi, müminin yüreğini serinleştirir. Yüreğimizi serinleten hasletimiz, Rabbimizle buluşmaktadır. Bunun için kime güveniyoruz sorusuna, tek cümleyle Allah'a diye cevap veririz. Cennette, Rabbimin cemalini görürken ki serinlik, buralara kadar gelir, ezilirken bile tank paletlerinin altında, Binlerce propagandanın altında kulağımdan giren füzeler gibi sözler beni ezmeye çalışırken bile rahat ederim ben. Kime güvendiğimiz ortaya çıkmıştır kardeşlerim. Kime güvenmemiz gerektiği de ortaya çıkmıştır artık. Şimdi kapanışımızı tatlı bir dua ile yapacağız farklı sahabilerden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yoğun bir şekilde, yaptığı rivayet edilen bir dua var. Keşke bu duayı, her namazda selamdan önce okuyabilsek kardeşlerim. Keşke bu duayı, Yemeklerde artsın, dökülmesin, dökülsün, taşmasın diye davulcu duası gibi dualar yerine yemekten sonra yapabilsek. Keşke ziyaret ettiğimiz büyüklerimiz giderken e, oturun delikanlılar şu duayı bir beraber yapalım. Ola ki bir tanenizin amini kabul olur deyip büyüklerimiz teamun haline getirse, hocalarımız yapsa vakıflarımızın girişinde tabela olarak assak, evlerimizde asılı bulundursak, günde yüz defa, bin defa okusak, hem kabul olsun diye, hem de peygamber aleyhisselamın lisanından itimat sözleşmesinin nasıl yapıldığını görsek, farklı beklentilerim var, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا Vejgal taerana, ala man vızlmana, vancırna, ala man gađana, ve la tejgal mucibetena, fi dinina, ve la tejgal dünya akbar hemına, ve la məblag ilmina, ve la tıslt Tekrar ediyorum, Peygamber duası. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا den sonra namazda okunur. Namazdan sonra okunur. Yemekten sonra okunur, yemekte okunur. Ders yaparken okunur, dersten sonra okunur. Yolculuk duası olarak okunur, ev duası olarak okunur. Bu bir. iki Allah'a itimadın kainattaki en büyük örneği ve lideri olan Muhammed Aleyhisselam'ın beynindeki tablo bu. Bir vakıf kurulurken, İslami çalışmalarda ahenk tablomuz. Bir tür Rabbimizle itimat sözleşmemizdir. Emniyet kemerimiz. Emniyet kemerimiz. iman edin için şüphesel. Kardeşlerim, ezberleyelim. Peygamber aleyhisselamın mübarek lisanından çıktığı gibi okuyalım ki, daha ruhani olsun. Anlamını da buyurun, not edin, yazalım. Anlamını da bilelim. Allah'ım, sana karşı günah işlemekle aramıza engel oluşturacak haşiyetinden ver bize. Allah korkusundan bize öyle ver ki, günahlarla aramızda perde olsun. Buna bir diyelim. Sana, itaat için, İbadet için yaptığımız şeylerden bizi öyle bir noktaya getir ki cennete girelim. İki diyelim buna. Bir olarak ne istiyor Allah'tan? Sana isyan olan bir işi yapmaya engel olacak bir korku ver bana. Bir. İbadette öyle bir hız ver bana ki cennete eriyim onlarla. İki. Üç. Üç. itimat parolası bu. Yakın yani sana güvenmekte. Öyle bir noktaya getir beni ki dünyanın dertlerini basit göreyim. Altını çizelim, üstünü çizelim, dikdörtgen içine alalım bu cümleyi. Öyle bir güveneyim ki sana, sana güvendiğim için dertler basit gelsin bana. Emeklilik, geçim, diploma, evlilik, boşanma, rızık, musibet, dünya, dünya dertleri bunlar. Ben öyle bir iman edeyim ki sana Rabbim bunları görmesin gözüm hiç. Ve beşinci, dördüncü istediği şeye dikkat edelim. Kulaklarım, Gözlerim ve kolumdaki gücüm yaşadığım sürece eksilmesin. Kulağımı, gözümü, kolumdaki gücümü benden sonraya bırak Ya Rabbi. Ne demek benden sonraya bırak? Ben öldüğümde kulaklarım sorunsuz olsun, gözüm sorunsuz olsun, bileğim sorunsuz olsun. Son on dakikamı bile... Kullarına muhtaç olmadan, kafirden, korkmadan yaşayayım. Birisinin sadakasına, desteğine, sigortasına muhtaç olmadan yaşayayım. Ve cealhul varise minna. Benden sonraya kalsın gözüm. Ne demek? Yani ben öldüm, gözümde sorun yok, kulağımda sorun yok, bileğim tuttuğunu koparıyor olsun. Çünkü kuvvetli mümin, zayıf müminden, hayırlıdır evet gözleri kör olarak ölen kulağı duymadan ölen günahkar gitmiyor ama peygamber aleyhisselamın sevdasında kulağı muhtaç olmadan kafirden korkmadan ölmek var nereden anladın bunu bir sonraki cümlesinde ne diyor ey Allah'ım bize düşmanlık edenin intikamını al bizden o intikamı alma ruhu ver bana. Düşmanlık etti, Allah belasını versin de, git değil. Zalimden, intikam istiyor. Al intikamımızı ya Rabbi. Bize düşmanlık yapana karşı yardım et, biz de ondan intikam alalım. Mansurna ala men adana. Ey Allah'ım, bize bela vereceksen son talebi, Dinimizden bela verme bize. Dünyayı tek gayemiz haline getirme. İlim dediğimiz şey dünyalık ilim olup bitmesin. Ey Allah'ım. Bize merhamet etmeyecek birisini başımıza getirme. Bu Resulullah'ın duası. Sahabi, Sahabi, bunu duymadığımız yer hatırlamıyoruz diyenleri var. Her yerde bunu okumuş. Kunut duası da olur. Yemek duası da olur. Su içme duası da olur. Gençlik duası da olur. Vakıf açılma duası da olur. Şirket kurma duası da olur. Çünkü bu peygamber politikası. Peygamber beklentisi aleyhissalatü vesselam, sahabisini eğittiği eğitim politikası sallallahu aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alem.